Radyo Tiyatrosu Şehre gelen yabancı Yazan Gor Vidal, dilimize çeviren Ayten Ürkmez, mikrofona koyan Üner İlsever. Oynayanlar Arena Tiyatrosu Sanatçıları. Peter Chase, Üner İlsever. Deniz Layton, Alp Öyken. Harris Rhodes, Pekcan Koşar. Selly Rhodes, Nurhan Damcıoğlu. Dora Rhodes, Ayten Ürkmez. Ted Mary, Erhan Gökgücü. Sam Türker Tekin, polis memuru Esen Günay, teknik prodüksiyon Kami Acun. Kimdi Harris Peter Chase Talismana gelmiş Kim bu Peter Chase Allah aşkına Senin bölüğündeydi değil mi Harris Evet Dora Hatırlarsın seni sana bahsetmiştim Bahsetmişsindir mutlak Harris Ama hepsini aklımda tutamıyorum ki Savaş biteli on yıl oldu Hala bizi arayan arayan ataydı Bazen oradaki bütün ellerle Heris ilgiliydi sanıyorum Tanımadığı kimse yok Daha neler Sally Heris doğuştan böyle herkese her şeye ilgi gösteriyor Ha hem de nasıl Bu yüzden herkes ondan faydalanmaya bakıyor Bunu da nereden çıkardın Sally Nereden çıkardım öyle mi Harris şu senin eski çavuşu hatırlasana Hani hani sana şeyden şeyden bir yerden telgraf çekeni Ne olmuş yani Başı dara düşünce ilk aklına gelen ben olmuşum fena. Peter Chase senin temenlerinden biriydi değil mi En iyilerinden biri hem de onu buraya davet et İnşallah çok kalmayacaktır Harris Canı ne kadar isterse o kadar kalır Divanda yatırırsın Doğru rica ederim kardeşinle sen konuş Kendi evimde en ufak bir rolüm bile yok benim Ne kadar kalacak burada Ne bileyim ben neden geldiğini söylemedi Sadece talismana geldim dedi Ben de bize gelsene dedim o kadar Hadi artık bu konuyu keselim neredeyse gel. İyi iyi sustuk işte ya, Nereli bu Peter? Doğadan mı geliyor Evet Bugüne kadar hiç mektuplaştınız mı Peter Chase'le Yok bazen yazardı bana Birkaç yıl önce de evlenmişti Ha şu porselen takımı gönderdiğimiz Peter mi bu hmm. Ah nasıl da severdim o takımı Annemden kalmıştı bana İnşallah o takıma layık bir insandır <gülüyor> Layıktır merak etme yavrum Kahraman bir gençtir aynı zamanda Onu gümüş yıldız madalyası listesine yazmıştım ama ağlamadı Evrakını kaybetmişler Ay Ne yazık Savaş korkunç bir şey korkunç Sele ihtiyar dostuna bir bardak su getirebilir misin Der her şekerim Buraya kumar oynamaya mı geldi dersin heris? Sanmam İçki içmez sigara içmez kumarda oynamaz o hmm, Çok ilgi çekici bir adam o Ordu bu kadar geniş kadrolu olmasıydı keşke Gel bir Gel, gel, gel de bizimkilerle tanıştırayım seni Karım Sally Peter Chase Merhaba Kız kardeşim Dora merhaba. Bu da Ted Murray Bizim şehrin gazetesini çıkarır Yazılmaya değer ne bulursa yazar ha, Küçücük bir gazetedir bakmayın siz Harris'e hoş geldiniz Herkese merhaba Sizden sık sık bahsedildiğini duydum Mr Chase Harris'in ağzından düşmezdiniz doğrusu Savaş sıralarında bilhassa Neyse ki savaş çoktan bitti Çok şükür bitti sana Pit sana içecek bir şey getireyim Karın nasıl Öldü Hı? Şeyde bir kazada Vah vah. Ya bilmiyordum şey içkini getireyim. E ee, delikanlı bizim şehre niçin geldiniz? Para kazanmayan mı Hayır efendim öylesine gel <gülüyor> Burasını seveceksiniz ben de sizin yaşınızdayken geldim Bir daha da ayrılamadım Burada işlerin çok iyi gitti de ondan değil mi Ted Gazeten iyi satılıyor E soyulmaz. sayılmaz Ted tanıdığımız en akıllı insandır Mr. Chase <gülüyor> Eksik olmasıyla öyle. öyle çok öyle güzel kitabı var ki görmelisiniz Mr. Chase Okur okur durmadan okur Sabah öğle akşam hep okur <gülüyor> <gülüyor> Fena mı ya Dora da okur Alışkını bit. Dora okumayacak da kim okuyacak? Kütüphanede memurum ha, Dora bize piyanoda bir şeyler çalsana <gülüyor> e Sahi çalsana Dora Öyle güzel piyano çalar Mr. Chase Aa, Çocukken ben de tam 5 yıl keman dersi aldım ama Müzikle pek aram iyi değildi Oo, Zavallı annem benim yüzümden epi hayal kırıklığına uğramıştı Annem gitar çalar da Tekrar görüştüğümüze memnun oldum Pete Ben de rak. Rak mı? 10 yıldır kimse bana bu attı hitap etmemişti <gülüyor> Ne garip Sanki savaş yüzlerce yıl önceydi Unutmuş gitmişim Ben unutmadım Neden? Her şey pek basitti o zaman Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilirdik işteyse. Karının başına gelene çok üzüldüm gerçekten Tanısıydın severdin Derek Kazayı birlikte geçirdik Bir araba çarptı bize Ben yaralandım, o öldü Geçen Şubat'ta Şubat'ın on dördünde Çocuğunuz var Hayır Hala sigortacılık mı yapıyorsun Hayır istifa ettim geçenlerde Dinlenecek misin Belki Eğer başka tasarlan yoksa neden buraya yerleşmiyorsun Benimle birlikte çalışırdın <gülüyor> Bölüğündeki bütün er ve subaylara aynı teklifleri yapıyor musun Hayır bölümün en iyi subayına sadece <gülüyor> Yiyecek bir şeyler ister miydiniz Mr. Chase Bir fincan kahve falan Hayır teşekkür ederim Yemek yedim Evin çok güzel o. İşlerin iyi gidiyor besbelli Bu şehirde işler hep iyi gider Ben de öyle duydum Light'ın adında birinden sık sık bahsedildiğini okudun Gazetelere bakılırsa şehrin yarısından fazlası onunmuş hmm. öyle mi? Evet büyük adam yeah. Burada bizde kalacaksın diyeyim Bilmem henüz bir şey düşünmedim Kalacaksın tabi istediğin kadar kalabilirsin Harris hmm. Burnuma duman kokusu geliyor Sen hep duman kokusu duyarsın zaten Selim Her zamanda yanan bir şey çıkar bu kokunun ardından Ben en iyisi bir mutfağa bakayım Şu hava gazı fırınını söndürmeyi hep unuturum Hey henüz Peter'in oyunu kazanamadın mı daha Oyumu mu <gülüyor> <gülüyor> Evet seçimlere katılıyorum da bu sonbahar. Hmm. Katılacağını söyler dururdun zaten sana o zaman hep seneter gözüyle bakardık Eksik olma Piyo Dur dur dur bakalım ben izin almadan şuradan şuraya gidemez Bir şeycik olamazsın Ted ben bu konuda hiç anlaşamıyorum Hı, Elbette seni oğlum gibi sevmesem Sözünü bile etmem Biliyorum ama hangi taraftansın Heres? Garantili taraftan tabi Yani Deniz Leighton himaye ediyor onu Neden Heres şimdi Leighton'ın adamı oldu Deniz Light'ın adını duydunuz herhalde hmm. Talisma'nın en önemli kişisi Duydum şehrin yarısından fazlası onunmuş galiba Hemen hemen Aynı zamanda Talisma'nın en büyük kumarbazıdır Bulur neyden çıkan her cesedin ölümünden mutlak onun parmağı vardır Ya yeah. Canım ortada delil yok biliyorsun Ted Deniz Light'ın sert bir adamdır ama katil değildir Yarın sabah benim gazeteyi oku Bazı isimler tarihler ve bazı gerçekleri açıkladım hmm, Fırın kapalıydı ama hala duman kokusu geliyor burnuma Aa, Ne o? Kimse konuşmuyor Oh Ted gene o malum konu açtın değil mi? Haksızlık ediyorsun ama Eğer Mr. Leighton Harris'i seçimlerde desteklerse Bizim için çok iyi Harris mükemmel bir milletvekili olur Leighton hakkında epeyce şey okudum Yalnız sen değil delikanlı Herkes okudu Artık bizim şehrin yüz karası değil sadece Bütün memleketin yüz karası oldu <Gülüyor> Seli haklı yangın var mı? Şehrin güneyindeki evlerden biri yanıyor. Hadi gidip bakalım. Hadi Zedd. Ev gizliimli <gülüyor> itfaiyeci isteti. Evet tanıdığımıza memnun olur. E, geliyor musun Heris? Geliyorum. Özür dilerim Pete. Çabuk dönmeye çalışırım. Size burnuma duman kokusu geliyor dememiş miydim? Gir Tamam Mr. Layton o işin icabına bakıldı İyi iyi Alevler bir anda bütün evi kapladı Seni gören oldu mu? Kimse görmedi övümek gibi olmasın ama mükemmel bir yangındı İz filan bırakmadın ya Bırakır mıyım Mr. Layton Peki aferin ben Harry evine gidiyorum Aryan olursa öyle söyle Peki Mr. Layton öyle söylerim Vay vay vay Yangın çok uzakta olmasa gerek Baksanıza alevler buradan görülebiliyor Hah. Kahve isteyen var mı? Oh, ben içeceğim Bunca yıl sonra eski bir dostu ziyaret etmek size pek garip gelmiştir Rak yani kardeşiniz değişmiş Az mı yoksa çok mu? Çok Bu gece onu ilk gördüğümde tanıyamadım Yüzü de değişmiş Yüzler değişir On yıl önce hepimiz yirmi yaşındaydık Şimdi otuzundayız Harris otuz yedisinde Biliyorum Harris'in değişen yüzünde ne buldunuz? Bir şey var Bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım Ne gibi bir değişiklik? Çizgiler mi var? Yaşlı mı gözüküyor? E hayır başka bir şey olmuş Adeta kirli bir renk almış yüzü <gülüyor> <gülüyor> Neden güldünüz? <gülüyor> Fazla ciddiye alıyorsunuz her şeyi e Ben de değiştim tabi İnsanın ömrü boyunca yirmi yaşında kalması mümkün mü? İnsan bir tuhaf oluyor Yıllar durmadan geçiyor Ömrü tüketiyorsun Hiçbir şeyi yapamadan Sadece kaybederek <gülüyor> Özür dilerim Adınızı duyamamıştım Dora hmm. eski moda adı. Dora adı çok hoşuma gider Birçoğu hoşlanmaz da Evli misiniz? Değilim uzun yıllar tekliflere hayır dedim Şimdi de hayır dememe ihtiyaç kalmadı Ah <gülüyor> oh, her şey geliyor ne, ne var Harris ne oldu Hah, Neyse erken döndün Balkondan yangını seyrettik bizde Saatlerce orada kalacağını sanmıştım Yanan Ted'in eviydi hmm. Ted'in evi mi Oh vah zavallıcık Nasıl olmuş Bilmiyorum Ted'e kalırsa Mr. Lighton'un adamlarının işi bu Daha ne Bence de onların işi bu Doğru Bas bayağı bir yangındı canım, bir kaza. Evlerde her gün yangın çıkar. Çıkar tabii. Tedin sigortalıydı herhalde değil mi? O zaman mesele yok. Çünkü şehrin el biçimsiz evlerinden biriydi zaten. Şu eski tip tahta kaplama evler kibrit kutusu gibi bir anda parlayabilir. İnsan betondan şaşmamalı. Görünüşleri pek sevimli değildir ama hiç değilse emniyetlidir. Heris risk... Sen bizim yangın sigortası poliçemizi yeniledin mi? Merak etme Sally Mr. Lyton bu evi yakmayı aklına bile getirmez Böyle konuşma Dora Mr. Lyton dostumuzdur Dora Ted de dostumuzdur Eğer dostlarımız birbirlerinden hoşlanmıyorlarsa Bize tarafsız olmak düşer Eğer onun bunun tarafını tutmaya kalkışırsan Dost bulamazsın kendine da hiç işimize gelmez değil mi? Garip bir soru Dora Neden alındın mı yoksa Bir yığın kitap okuyorum diye kendini bir şey sanıyorsun Üstelik normal insanlar gibi evlenmedim bile Kes sesini Salih. Bana emir verilmesinden hoşlanmam Sally. Bizim istikbalimiz Dora'yı pek ilgilendirmiyor ama beni ilgilendiriyor Hayatım boyunca küçük bir tüccar olmana göz yumamam Büyük bir adam olmanı istiyorum Herkes Mrs. Rhodes Böyle bir adamla evlenmekle ne kadar isabet etmiş demeli Bravo ah, Oh Mr. Lyton Sizi bu gece beklemiyorduk <gülüyor> geçiyordum. Kapınızı açık unutmuşsunuz. Bir uğrayayım dedim. Nasıl öyle sesi sedasız girdiniz buraya kadar? <gülüyor> Duymadık bile. Korkuttunuz beni. Otursanız ha, size içecek bir şey getireyim. Teşekkür ederim Sally Neden oturmuyorsunuz Mr. Lighton? Otururum Sally otururum. Oo! Misafiriniz var mı? Ha, size Mr. Chase'i tanıtayım. Heresin askerlik arkadaşı. Telis, hoş geldin. Merhaba Dora. Merhaba Mr. Lighton. Yangını gördünüz mü? Hayır ee, Kampanya için sizi arayacaktım bugün öğleden sonra <gülüyor> Birinci listede ve baştasın <gülüyor> Oh ne güzel ne güzel her senatör olacaksın Sonra ne olacak acaba? Sonra ne olacak ne demek? Washington'a gitmeye hazırlanacak Talisman şehrinin temsilcisi olacak ora Hepimizin mi? Bütün iyi insanların Hiç değilse kendisine oy verenlerin <gülüyor> Tamam en kolayı bu Hı -hı. Seçilmek istiyorsak kolay yolu tercih et Ona güvenebileceğimize eminim Değişmeyen yıkılmaz bir karakteri var Ted bu akşam buradaydı Ya Bize karşı olanları da kazanmaya çalışıyorsunuz galiba <gülüyor> Eski bir dostumuzdur Ted'i ben de severim Olayları bazen pek ciddiye alır Belki Doğrusu çok iyimsersiniz Mr. Layton Ben sizin yerinizde olsaydım Hakkımda yazdığı o korkunç makalelerden sonra Ona pek içerlerdim Hala neden yazıyor onları anlayamıyorum Ben de Birinin hesabına çalışıyor olmasın Kim bilir Belki onları yazmayı kendine görev olarak kabul etmiştir Saçmalıyor sadece <gülüyor> Herkesi birden memnun edemezsiniz ki Yangın sırasında orada Ted'in yanındaydım Nasıl karşıladı Ha, ben duman kokusunu itfaiye arabalarından önce almıştım Ben hep böyleyimdir Kimse bir şeyin farkında bile değilken ben duman kokusu alırım Zavallı Evi sigortalı da değildi Emin misiniz? Ya. Sigorta şirketinde işsem var Ted sigorta taksitlerini ödemeyi unutmuş Poliçesi de bu ay hükümsüz kalmış o, Bu kötü işte ama suç kendisinde Harris ben ilk kişi olarak sigorta taksitlerimizi öderiz her ay Ted ihmalcidir Önce yapılması gereken şeyi daima sona bırakır Değil mi Harris? Galiba sen Ted'i beğenirdin Kusursuz bulurdun daima heris. Şey elbette beğenirim ya Hepimiz beğeniriz doğru Unuttun galiba heris. Savaş dönüşü Ted'le birlikte şu kumarhaneleri kapatmayı düşünüyordunuz Öyle mi? Hiç bilmiyordum bunu Çok şaştım Şeydi Öylece aklımıza geliveren bir fikir Fikir de oranında. O zamanlar talismanı fazla tanımıyordum Ted'le arkadaştık Ted'e bakılırsa ben milletin yüz karasıymışım İnsan ne kadar fazla yüz karası olursa O kadar daha büyük iş adamı olurmuş <gülüyor> Tamam ben de onu diyecektim zaten e, Sizin taraflarda da Benden bahsediliyor mu Mr. Chase Evet Bizim Daleveralı kumarhanelerden bahsedildiğini duyunca Dayanamayıp buraya geldiniz değil mi İş çevirmek için Evet iş çevirmek için oh, Ted bizde şimdi sen... Başına gelenlere çok üzüldüm Ted. Bütün ev kül oldu gitti Kedilerimi kurtaramadım geç kalmışız Üç tane siyam kedim vardı Bir tanesi dokuz yaşındaydı Yazık İşi çığırından çıkarmaya başladın Deniz Önce adam öldürüyordun şimdi kedi öldürmeye başladın Yakında dilencinin çanağından para çalmaya kadar düşeceksin Üzüldüm Kedilerinin ölümüne İçinde tam yirmi yıl yaşadığı evi bir avuç kül halinde görmek insana çok garip geliyor Şansın ne zamandır senden yüz çevirdi dedi bu sabahki gazeteyi okudun değil mi ee, Bir şey hissene Ted Deniz bir insan birisi daha nerelere kadar götürür dersin İstediği yere kadar Yeryüzündeki diğer insanları hiçe sayarak değil mi Evet Ona kimse de engel olamaz öyle değil mi Belki olur belki olmaz Ve Yeryüzünde adalet geri bir şey yoktur öyle mi İnsanların yaptığı bir şey vardır İnsan icadı bir adalet Evimi sen yaktın Hayır evini ateş yaktın Üç kedimi de sen öldürdün Bu kadar korkuyor muydun benden Deniz İç yüzünü fazla mı meydana vurmuştum Ama ben senden korkmuyorum neden korkacaktın Bütün amacım seni hapse göndermek Şansın açık olsun Şehrin tamamına daha doğrusu eyaletin tamamına sahip değilsin henüz Niyetim de yok <gülüyor> Tedi, şeyi... Hay Allah Hepinizin siniri üstünde gene Deminden biri dinliyorum da nelerden bahsettiğinizi anlayamadım Keşke bu işi Terris kesesini. sen bu işe karışma İyi geceler dostlarım <gülüyor> Kedilere bu kadar düşkün biri görmedim hayatımda Ben gideyim artık Yarın hazırlıklar hakkında görüşürüz Harris İyi geceler Sally, Harris, Dora Sizi kapıya kadar geçireyim Mr. Lighton Ted'in kusuruna bakmayın Hiç böyle yapmazdı Ama ne de olsa evini kaybetmek onda şok tesiri yapmıştır Sonra o çirkin kedilere gerçekten düşkündü Aldırma Sally İyi geceler Mr. Chase İyi geceler Mr. Layton Vaktiniz olursa bir ara bana uğrayım Uğrarım Mr. Chase bu şehrin yabancısı bizi tanımaz Hakkımızda yanlış şeyler düşünmemeli değil mi oh, Elbette Kedilerden ve kuşlardan nefret ederim Onlara dokunmak bile insanı ürperdir En kısa zamanda yemeğe geleceğinize söz verir misiniz Mr. Layton? Söz Mr. Chase siz daha gitmeyin Bütün bu olup bitenlerden sonra bir sinirlerimizi yatıştırmamız gerek Ben şimdi dönerim Senin kadar zayıf erkeği hayatımda aramadım heris. Doğru. Ted senin dostundu. E, ne yapacaktım yani? Tede yeni bir ev mi yaptıracaktım? Orada durmuş bir katilin bir delil yok. Evi ateşe verenin ne olduğunu nereden biliyoruz? Sen biliyorsun. Ben biliyorum. Hepsinden kötüsü Deniz Light'ın bizim bildiğimizi biliyor. Kim bilir içinden nasıl gülüyordur. Senin yataklandığını, yüzüne güldüğünü gördükçe. <gülüyor> Hala elim ayağım titriyor Bunca heyecana dayanamam ben Gidip yatacağım Mr. Chase şehrimize gelir gelmez bunlar olmamalıydı Size kötü bir hoş geldin oldu ama Her zaman olmaz böyle şeyler Şimdi size divanda yatacak bir yer hazırlayayım Sabahleyin de Zahmet etmeyin ben otelde kalıyorum Ya Nasıl isterseniz İyi geceler Yarın yemeği bekleriz Harris sen de bir an önce yat Öyle yorgun görünüyorsun ki Bizi yap yalnız bıraktılar. Keşke bu gece burada kalsaydım. Kalamam. Anlayışlı ol, Peter. <gülüyor> tabi, tabi. Savaş sırasında her şey bambaşkaydı, daha basitti. İnsan ne yapması gerektiğini bilirdi. Ama savaş bitti değil mi <gülüyor> Bitti, bitti. Evi o ateşe verdi, değil mi? Belki. Neyse. Deniz Light'inin bu yönünü de görmem iyi oldu. Yapmayı düşündüğüm şeyi daha kolaylıkla yapacağım. Anlamadım Neyi daha kolaylıkla yapacaksın Ne yapacaksın Deniz'i öldüreceğim Bu gece Harris Harris'i eğer telefon etmeme engel olursan Böyle gecelikle sokak fırlarım Yemin ederim ki fırlarım Bırakma Harris sen bu işe karışma doğru. Sevgilim ne olur bırak da telefon edeyim. Mr. Light'ına telefon edeyim. O çılgın onu öldürebilir. Bırakmam. Yani yani öyle böyle durup bekleyecek misin? Hayır, durup beklemeyeceğim. Deniz'in gazinosuna gideceğim Peter'le konuşacağım Ona engel olmaya çalışacağım Ben de geleceğim seninle Olmaz Ben hemen giyinirim şimdi <gülüyor> Aklından zor olan bir adamla konuşmak neye yarar sanki? Peter'in aklından zoru falan yok <gülüyor> Ya kilometrelerce uzak bir yerden kalkmış Hiç tanımadığı halde Mr. Lighton'u öldürmek için buralara gelmiş Hala akıllı gözüyle mi bakacağız ona? Lighton'u neden öldürmek istediğini bilmiyorum ama öğreneceğim Harris budalalık ediyorsun Sen bu işe karışma Bırak Mr. Lighton'a telefon <gülüyor> edeyim O her şeyin icabına bakar Sen de olayın dışında kalırsın Harris, Harris ne olur ne olur Olmaz Leighton öğrenirse Hiçbir şey öğrenmez Öyle deme öğrenirse Peter'i öldürtür Ah senin kıymetli Peter'ın Ah sen herif kalkmış bilinmedik bir yerden çıka gelmiş Gözü dönmüş manyağın biri Hayır hayır öyle değil demeye kalkma Gözünden anlaşılıyor delinin biri Mr. Light onu buradan attırır olur biter Belki de bir hastaneye yatırır Peter hasta inan ki hasta Hiçbir şey bilmiyoruz onun hakkında neden Layton'un aleyhinde onu da bilmiyoruz ama öğreneceğiz Sen öğreneceğiz diye beklerken O bu şehirdeki en iyi dostumuzu öldürecek En iyi dostumuzu mu dedin Sevgilim ne olur bana kızma Ben seni düşünüyorum sadece Dünyada senden başka nem var Senin için yapamayacağım şey yoktur seley. Bırak da ben işlerimi kendi bildiğim gibi yapayım bana güven. Sana güveniyorum Harris ama yufka yüreklisin. İkimiz adına sert davranmam gerekiyor. Mr. Lyton sana çok lazım şimdi. Seçim listesine girinceye kadar ona hiçbir şey olmamalı. Bir gangsterin adamı olmak bana ne kazandırır sanıyorsun? Sen kimsenin adamı değilsin. Bir defa istediğimizi elde edelim, ondan sonra ne istersen onu yaparız. O iş o kadar kolay değil. İnsan birinin adamı olursa ona sadece teşekkürler deyip çekip gidemez. Onun aleyhine dönmüyorsun ya. Sen dönersen ben yapacağımı bilirim Sally beni anlamalısın Peter'in sorumluluğunu yükleniyorum Mr. Light'ın kanlar içinde gazinoda ölü olarak yatarken kendimi. Öyle kolayca öldürülecek adamlardan değildir o Ben gidiyorum şimdi Telefon etmeni de istemiyorum Söz mü? Hayır Sally beni seviyorsun değil mi? Evet O halde ben dönünceye kadar telefona elini bile sürmeyeceğine söz ver Söz Aferin sana Hadi üzülme artık. Bu gece kimseye bir şey olmayacak. Alo, Mr. Lightonu bulun. Çok acele. Ölüm kalın meselesi. Evet evet evet ben Mrs. Rodsım. Oh, peki ne zaman gelir? Peki peki beni dikkatle dinleyin Ona deyin ki bu gece tanıştığı adam canım Kimden bahsettiğimi bilir o Bir bir bir, bir, bir kiralık katildir Elbette ciddiyim Bak şimdi dinle Ona de ki adam belki de gazinoda onu bekleyecek Seni Herkesin onu budala yerine koymasına izin vereyim ben de öyle değil mi? Savaş sırasında tanıdığı birine karşı bu kadar hassas davranması yersiz. Senin yaptığına ne denir biliyor musun? Vız gelir neden diye değil. Mr. kurtardım ya. Eşsizsin Selicim. Sen alay et bakalım vız gelir. Çünkü şair ruhlu hiçbir erkeğin evlenmeyi düşünmediği evde kalmış bir kızsın. Bu bir sebep değil İyi peki sebep değil Bunca yolu Mr. Lyton hakkında yazılanları beğenmediğin için açmadın herhalde Buradayım işte Selin Lyton'a telefon edip her şeyi anlatacaktı Sana söylemekle iyi etmedim Keşke biraz düşünseydin Düşündüm Bir yıldan beri her gün Karın öldüğünden beri mi? O öldüğünden beri Birçok şeye karşı ilgim kalmadı Rak Bir doktora falan görünseydin Hıh Kazada birkaç kaburgam kırıldı Başıma bir şey olmadı Onu demek istemedim Hadi evine dön Rock. Light neredeyse gelir Peter sana ben de engel olabilirdim Nasıl Polisi çağırarak Her şeyi inkar ederdim Light'in'e söyle? Bu vakit bulamazdın Sana şu iki elimle engel olabilirdim İmkanı yok buna imkan yok Cebimde tabanca var önce seni vururdum Beni öldürür müydün İstemezdim tabii rak. Biz dosttuk Evet Artık değil miyiz Bu gece değiliz benim yaranımda olmadığına göre Durum kendiliğinden meydana Rak O halde bana bunu yapmak istediğini neden söyledin? Onu öldürmek istiyorum Hepsi bu Hepsi bu ne demek? Kimse durup dururken böyle bir şey yapmaz Rek sen karışma karışma sen Sandığın kadar kötü değildir İyi tarafları da vardır Şehre yeni bir hastane yaptırdı Hem de kendi parasıyla Çok değişmişsin Rek. Sen de Daha dürüst bir insandın Artık başı boş Cesur bir maceracı değilim ben Cesur değilsin doğru Hiçbir zaman değildim zaten Öyle sanmıştım İnsanları kendi duygularımıza göre sınıflandırırız Bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz diye düşünürdük Sen bir buraya gelir misin? Dur. bir gelir. Dur Pete, dur. Dur, dur. Bırak diyorum sana. Bırak, bırak. Bırakmam, bırak. Bırak. Bırak. bırak diyorum. Lighten geçin, sen sonra. Seni öldürebilirim. Hadi, öldürsene. Mestaf, merhaba Mr. Roth. Merhaba. Karınız telefon etti biraz önce. Veya karınız olduğunu iddia eden bir kadındı. Ya? Dedi ki bu gece buraya biri gelecek, Mr. Lightning'i öldürecekmiş. Mr. Lightning o adamın kim olduğunu bilirmiş. Çünkü sizin evde tanışmış onunla. Saçma sapan sözler değil mi? Öyle. E, karım biraz sinirlidir de... ...kadınları bilirsiniz. Bilmez olur muyum? Şaka yapıldığını anlamıydım zaten. Böyle şeylerle Mr. Lighton'u rahatsız etmezdim ben olsam. Ben de etmedim zaten. Ofisinde masasının üzerine bir not bıraktım. Yani biliyor mu? E tabi. Kadın ne dediyse bir kağıda yazmıştım. Benim işim bu. E, okuyunca gülecektir. Evet evet. <gülüyor> Gülüp geçecektir. Ona karımın sinirlerinin bozuk olduğunu söyleyiver. Olur olur peki. Hadi git artık buradan Pete Ay, Harris, Harris Sally, Telefon Sally. etti biliyorum Dora Mr. Lyton'a haber yetiştirdiler Pete Adam her şeyi biliyor Seni yanına bile yaklaştırmazlar Dışarı çıkmasını beklerim Harris bırak da ben konuşayım Ama lütfen. Peki Dora Dora <gülüyor> Gazino gitgide kalabalıklaşıyor hı hı. Herkes kumar oynamaya bayılıyor Evet Neden yapmak istiyorsunuz bu işi Birinin yapması gerek Peki ama neden siz İstiyorum da ondan Bu bir sebep midir Bana yeter İsterseniz bana bir şey anlatmayın ama Bakın Son bir yıl oturduğum şehirde her sabah saat sekizde kalkardım Bir pansiyonda oturuyordum her sabah aynı gazeteyi okur... ...aynı otobüste işime giderdim. Ofisime girdiğim zaman... ...müracaatta oturan kız... ...aynı şakıyı yapardı. Ta savaştan döndüğümden beri. Sonra aynı insanları görür... ...aynı şeylerle ilgilenir... ...on yıldan beri hep aynı şeyleri söylerdi. İşimden çıktığımda... ...tekrar pansiyona döner... ...ertesi gün aynı şeyleri... ...yeniden yapabilmek için uyurdum. Bu hiç değişmedi, hiç. Yakkarınız? Onu sevdim... Ve o öldü Bir insanı kaybettim diye ömür boyunca yas tutacak değilim ya Ölüm bana vız gelir Bakın Bora Savaş sırasında bir asker gördüm Kanlar içinde yatıyordu Ölmüştü. Bir çiçek bahçesindeydi cesedi Ne düşündüm onu görünce biliyor musunuz? Kanının rengiyle çiçeklerin kırmızısı aynı diye düşünmüştüm Şimdi Leighton'u öldürürseniz Kendi hayatınız da sona erecek biliyorum Aldırmıyorsunuz değil mi? Hayır Hı. Hayatın budalalıktan ibaret olduğunu keşfeden ilk insan mısınız misiniz sanki? Hayat budalalıktır gerçekten Ama illa sizin de budal olmanız gerekmez İnsan çoğu zaman kendi kendine yeter Sally durmadan bana evde kalmış kız deyip duruyor Hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Çalıştığım kütüphanede sabahtan akşama kadar Kitapları damgalamak hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Hayır hayır hayır ama ben yapacak başka bir şey olmadığı için hayatımı yaşamaya devam ediyorum ve umudumu kaybetmiyorum Benim de bir umudum var Nedir? Light'ını öldürmek Yapmam gereken tek iyi şey Size söylememi istediğini sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Var Ne? Bana hayat fevkalade bir şey adalet yerine geldi diyebilir misiniz? Evet mi? Müracaattaki kız her sabah yepyeni bir şaka yapacak İşime giderken bindiğim otobüs her sabah yepyeni bir yoldan gidecek desenize Hiç ihtiyarlamayacağımı etrafındaki budalalara benzemeyeceğimi vaat edin bana Hadi vaat etsenize Yalnız kalmayacağımı söyleyin Söz verin bana Ben de o zaman buradan bir yere kıpırdamam Keşke elimden gelseydi Adım Elinizden gelseydi değil mi? Adım Peter Chase mi? Evet Mr. Layton seni görmek istiyor odasında Peter Peter gitme Alo Bana valiyi bulun çabuk Biliyorum biliyorum Saat gecenin ikisi mi olsun uyandırın Çok önemli bir şey için arıyorum Valinin bir şey yapabileceğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz Mr. Layton Gerekirse daha yüksek makamlara başvururum Beni sıradan bir adam gibi Gir Peter Chase geldi Mr. Layton Peki gelsin Baş üstüne Mr. Layton Daha ne kadar bekleyeceğiz Mr. Layton Valinin telefonunu bekleyelim beyler Bir de şu Peter Chase ile görüşmek istiyorum izin verirseniz Peki Sizden rica etsem yan taraftaki odada beklesiniz Konuşmam uzun sürmeyecek Gözümüzün sizde olduğunu unutmayın sakın Unutmam Peter Chase gelsin Duyduğuma göre beni öldürmek istiyormuşsun Doğru mu? Doğru Peki öldür ne var cebindeki tabancanın tetiğine bas bitsin Bundan kolay ne var Seni öldürmemi istiyormuş gibi bir halin var İstemiyorum sen istiyorsun Veya başka biri istiyor Seni kim kiraladı Hiç kimse Tedin parmağı var mı Hayır Heris biliyor mu Evet bana engel olmaya çalıştı Böyle bir iş için kiralanacak insanlara benzemiyorsun Kiralık değildim zaten Ya, Peki ben Ben sana bir kötülük mü yaptım Hayır Ailenden birine belki veya bir dostuna Yaptın Her satın almışsın Satılık değildi Senin kiralık olmadığın gibi Ne sana ne de bildiğin birine bir şey yapmadım. Buna rağmen bunca yolu buraya beni öldürmeye geliyorsun Evet Tevkif ederler seni Biliyorum Hı, Anlaşıldı Sen şöhret budalası manyağın birisin Hayır değilim O halde nedir maksadın Dedim ya seni öldürmek Buraya geldiğim zaman etrafta bir yığın adam olduğu için sana bir şey yapamayacağımı sandım Ama peşin peşin söyleyeyim kaçmayı düşünmüyorum Neden beni seçtin? Ölüme hak ettin çünkü Başkalarından daha fazla mı? Evet daha fazla Nereden biliyorsun? Hakkında ne yazıldıysa okudum Gazetelerde yazılanların hepsine nasıl inanırsın? Yazılanların yarısı bile doğru olsa hak ettin Bu kadar kötü müyüm sence? Bu gece birinin evini ateşe verdin Kendimi korumak için beni mahvetmeye çalışsın sonra, sonra sen katilsin de Emin misin? Hala beni yargılamak ve cezalandırmak etkisini neden kendinde bulduğunu söylemedin Başkası yapamazdı da ondan Tek sebep bu mu? Yetmez mi? <gülüyor> Yaşamak istemiyorsun Kendini öldürecek kadar cesur olmadığın için Kötülüğüne inandığın bir yabancıyı seçtin Onu öldürecek, yakalanacak ve kendini elektrikli sandalye ile mükafatlandıracaktın senin için çok ilgi çekiciydim Benim hayatım pahasına da olsa adaleti yerine getirmek istiyordun Bak delikanlı İnsanlar yaşadıkça benim gibiler rastlanacaktır Ama ara sıra benim gibiler de çıkacaktır Kanun duşu yaşadığın bir gerçek Ama bu benim yaşama şeklim Seninki değil Sen yürek sahibi bir adamsın Bunlar sana göre işler değil Ben yapabilirim ama sen yapamazsın Beni yok etmek istiyorsan Ted'in yolunu seç daha etkili onunki Kumarhanemi yık Ortada kumarhane kalmaz şehir kurtulur Ama beni öldürmek denine bir şey geçmez ki Yarın telismanın başına yeni biri türer Başka bir deniz Lightın Doğru ile yanlışın ne olduğunu pekala bilirim Sahi mi? biliyor musun? Konuşma Konuşan birini öldürmekten korkuyor musun? Seni ilgilendirmez Bak delikanlı yüzünde adalet diye bir şey var Var ama yerine getirmek sana düşmez Belli olmaz orası Bazen insan hayatta bir defa olsun bir şey yapmak ister Hayatının son gününde olsa bile Bırak başkaları adaleti yerine getirsin Şehirde kanun diye bir şey var Kanun sen değil misin yani? Değilim Diyelim ki beni öldürdün Böylece kahraman oldun Hiç tanımadığın birini Sırf adaleti yerine getirmek için öldürmüş biri sayılmaz mısın? Her insan kendini ilgilendiren konular karşısında adil olur Bak beni dinle Bu işten vazgeç Bırak kanun hallesin her şeyi senin yerine İnan bana böylesi daha iyi Sen kendi hayatını yaşa <gülüyor> Yaşamak daha büyük bir cesaret işi Biliyorum. Bir zamanlar çocukluğumda bir çiftlikte yaşardım O günlerden aklımda kalan tek şey Ölü hayvanlara üşüşen akbabalar Bir ara her şeyimizi kaybettik Çiftlik kurak bir hale geldi Bütün dereler kurudu Hayvanlarımız öldü ve akbabalar Günden güne daha fazla semirdi Bak sana bir şey göstereceğim İşte sana bunu göster Peter Chase gitmiş <Gülüyor> Tabancasını da masanın üzerine bırakmış Acaba Yok Hayır Ben onun kadar cesur değilim Hem henüz her şey bitti sayılmaz ki Yıllardan beri kendimle böyle uzun uzun hesaplaşmamıştım Peter diye biri geldi bir gün Tanımadığım bir genç bana kaybettiğim iyi günlerimi geri getirdi Geri hey, Ne oluyor bana Neredeyse ağlayacağım Kendine gel dostum Deniz Lighton olduğunu unutma Yenilmez Deniz Lighton Kedi gibi hep dört ayağı üstüne düşen Deniz Evet benim Deniz Lighton Anlamadım Valiyi uyandıramadınız mı? Ya demek vali benimle görüşmek istemiyor. Şimdi sonun geldi Deniz Lighton. Hazır mısınız Mr. Lighton? Merhaba Deniz. Ah, oh, bütün dostlarım burada. Merhaba Ted. Kelipciyi takıcıyım artık Mr. Lighton. <gülüyor> tak. Nihaayet beni yakaladılar. Memnun musun Teğet? Hemden nasıl? Ha gitmezsen evvel benim şu yarın çıkacak olan gazeteme bir göz atsana Deniz. İşlediği çeşitli cinayet ve diğer suçları nihayet sabit kürülendi işlita. Ayrıca kundakçılık suçu ile de Yargılanacak Radyo tiyatrosu bitti Şehre gelen yabancı atlı bir oyun dinlediniz Yazan Gor Vidal Dilimize çeviren Ayten ütmez. Üner İlsever mikrofona koydu Arena tiyatrosu sanatçıları oynadılar Üner İlsever, Peter Chase Alp Öyken, Deniz Layton Pekcan Koşar, Harris Rhodes Nurhan Damcıoğlu, Sally Rhodes Ayten Ürtmez, Dora Rhodes Erhan Gökgücü, Ted Mari Türker Tekin, Sam Esen Günay, polis memuru rollerindeydiler Teknik Prodüksiyon, Kami Acım